Hepinize hayırlı akşamlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <gülüyor> Ramazan-ı Şerif'in e, cehennemden azat günlerindeyiz. İnşallah Rabbimiz e, her türlü ins ve cin şeytanlarının şerlerinden muhafaza buyurarak, efendim e, nefsimizin bizi lüzumsuz yere meşgul etmesinden muhafaza buyurarak, en hayırlı şekilde, gönül huzuruyla, e, nice dualar, nice ibadetler, nice inşallah kabul olunmuş taleplerle e, ve e, Ramazan'dan önceki haliyle sonraki hali arasında büyük bir fark olarak olumlu anlamda e, çıkmayı nasip etsin, tamamlamayı nasip etsin. Öyle diyelim. E, bugün yine bir e, haber aldım. Bir kardeşimiz çok uzun yıllar yani belki 40 senedir tanıdığım bir kardeşimiz vefat etti, vefat etti arkadaşlar korona sebebiyle Allah Teala geride kalanlarına sabırlar ihsan etsin Her taraftan birer birer böyle haberler geliyor Cenab-ı Hak şehit mertebesinde inşallah salgın hastalıklarda gereken özeni göstererek ama buna rağmen işte hastalanarak vefat edenlere e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi üzerine şehit mertebesinde huzuruna varmayı nasip etsin. inşallah tertemiz, bütün günahları mağfur olarak, derecesi Ali olarak cümle geçmişlerimiz için arkadaşlar böyle temenni edelim. Ve bugün biz Furkan suresinden bir bölüm okuyacağız. E, i̇lk defa gelenler için hatırlatalım. Biz e, epey birkaç yıl önce, Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini okumaya başladığımızda asıl hedefimiz kısa sureleri okumaktı. Yani böyle bir talep olmuştu cemaatimizden. Fatiha suresinin tefsirini okuyunca dediler ki biz işte Fatiha'nın tefsirini okuduktan sonra bambaşka duygularla okuyoruz artık Fatiha'yı namazlarımızda. Keşke diğer surelerin de tefsirini yapsak. İşte benden bir şey isteyince de böyle uzuyor maalesef. Benim de böyle gönlüm el vermedi yani bir Fatiha sonra Kur'an-ı Kerim'i geçip sona gitmeyi. Dedim ki o zaman bir tefsiri baştan sona okuyamayız sizlerle birlikte çok hayal olur o. Fakat her sureden bir bölüm seçelim hiç olmazsa. O sure hakkında bir fikir veren, o surede işlenen konular hakkında bize bir fikir veren veyahut da böyle öne çıkan yerler oluyor surelerde oraları seçerek bir, birer bölüm okuyarak ilerleyelim dedim. Sonra işte bu pandemi oldu ve pandemiden sonra da bu mecraya aktardık bu sohbetimizi. Geçen hafta Nur suresinin tamamını okuduk bir istisna yaparak. Efendimizin hadis-i şerifine ittibaen Efendim onu okumayı tamamladık çok şükür. Cenab-ı Hak çok daha derin, çok daha kapsamlı bir şekilde kelamını anlamayı ve onu kendi arzu ettiği, onun arzusuna uygun olacak şekilde hayatımıza aktarmayı ve cennete vardığımızda da her bir ayeti okuyarak, onu temsil ederek efendim ee, yüksek derecelere ulaşmayı nasip etsin. Kur'an'ın rehberliğinde yüksek dereceler nasip etsin Rabbimiz hem dünyada hem ahirette. Şimdi de Furkan suresindeyiz. Furkan suresinde meşhur bir bölüm var arkadaşlar. Çok aşki şerif olarak da okunur burası. Ee, şu yönüyle meşhurdur. Rabbimiz e, bu bölümde 61. ayetten sonuna kadar olan bölüm aslında. 63. ayetten başlar. Yani ilk iki ayet bir nevi giriştir. Ve bambaşka bir şeyden bahseder. Neden ondan bahsediyor? Neden bu iki ayetle girilmiş bu bölüme? Onları da konuşalım inşallah. Ama asıl anlatmak istediğimiz 63. ayetten ibarettir. Sonuna kadar surenin. Burada bölüm İbadur Rahman tamlamasıyla başlar. Rahmanın kulları tamlamasıyla başlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de Rahman sıfatının, Rahman isminin Esma-ül Hüsna'dan Rahman'ın e, lafzatullah olmadan Allah isminin yerine kullanıldığı yerlerden birisidir. Bu yani buna sıfatı galibe deniyor. Rahman Cenab-ı Hakk'ın o kadar baskın bir vasfıdır ki Rahman oluşu e, ismini söylemeye gerek kalmadan, lafzatullah zikretmeye gerek kalmadan Rahman dendiğinde onun kastedildiğini biliriz. E, İbadur Rahman tamlaması da başka bir yerde yok bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de hatırlamıyorum. E, Rahmanın kulları yani e, Allah'ın kulları demiyor işte başka isimlerini söylemiyor Rabbimiz. Burada Rahmanın kulları demesi e, adeta Rahman isminin tecelli ettiği kullar. Rahman ismiyle vasıflanmış kullar, o sıfatın yeryüzündeki tecellisi olan kullar, onların nasıl bir ahlakı var, nasıl bir yaşantıları var, e, ibadetleri nasıl, efendim insanlarla ilişkileri nasıl, onun anlatıldığı, duaları nasıl, zikirleri nasıl, onun anlatıldığı bir bölüm. Ben Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın sevgili kullarının, muttakilerin, ulül elbabın, işte burada olduğu gibi ibadurrahmanın anlatıldığı yerleri bilhassa önemsiyorum arkadaşlar şu sebeple. Çünkü günümüzde bilhassa daha böyle daha az okumuş, dini metinleri daha az karıştırmış olan, daha genç nispeten genç arkadaşların şöyle, bir kab şöyle kabulleri var. İşte diyorlar ki ahlaklı olmak önemli diyorlar ve ahlaktan da kastettikleri insanlarla ilişkiler sadece fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda burada da onu göreceğiz e, Rabbi ile ilişkisini ihmal eden bir insan e, o ahlakı yani çok e, nasıl diyelim cüz'i bir kısmını gerçekleştirmiş oluyor veyahut da hadi iyimser olalım bir kısmını gerçekleştirmiş oluyor e, Cenab-ı Hakk'ın ahlaklı dediği, övdüğü Rahman isminin işte burada tecelli ettiği insanları tarif ederken çok yönlü bir tarif yaptığını göreceğiz. O insanların inançları da çok düzgün, ibadetleri de çok düzgün, insanlarla ilişkileri de çok düzgün, paraya, mala, mülke bakışları da çok düzgün. Yani siz işte insanlara güler yüzlü davranıyorsunuz ama mesela müthiş israf ediyorsunuz elinize geçen parayı. Şimdi iyi oluyor musunuz Allah katında? Ahlaklı oluyor musunuz? Dolayısıyla bu ahlakı bu kadar sığlaştırmak, ahlak kavramını bu kadar yüzeyselleştirmek, bunun arkasında hani bizim hangi dürtümüz var diye bakma ihtiyacı duyuyorum doğrusunu isterseniz. Sanki hepimiz böyle kolayımıza geleni seçerek hani asıl ahlak budur demiş oluyoruz. Aynen efendim bizlerin yaptığı gibi mesela işte biz de birisi başını örttüğümüzde, karar verdiğinde hidayete erdi derdik bir zamanlar yani hidayet sadece başörtüsüne indirgenirdi niye çünkü onu biz, bence yani biraz acımasız bir yorum yapayım çünkü biz onu, onu yaptığımız için bizim yaptığımızı yapana hidayete ermiş diyorduk şimdi de ahlakın tanımı öyle oldu yani insanlar kendi yaptıklarını yapana ahlaklı diyorlar ee, kendi eksik oldukları konuları da bunlar ahlaken o kadar önemli değil diyorlar dikkat ederseniz ee, Kur'an-ı Kerim bunların hiçbirini ötekine e kurban etmeden hiçbirini ihmal etmeden arkadaşlar çünkü şöyle düşünün yani sizin arabanız var bu araba bir gidecek yani arabanın amacı odur bir yerden bir yere sizi taşımasıdır bu arabanın işte tekerlekleri yerinde kapısı yerinde motoru yerinde işte ne bileyim yani her şey yerinde ama çok da anlamam arabalardan da akü başlığı gevşemişse arabanız çalışmaz arkadaşlar yani milyarlık araba çalışmaz çünkü akü başlığı gevşemiş onun da sıkı olması gerekiyor, onun da yerinde olması gerekiyor. Her şey böyledir yani. Yemeği yaptınız, işte çoğumuz şimdi iftar hazırlıklarını yaptık ya da tam onun ortasındayız. Efendim, Yemeği yaptınız, her şey yerinde ama tuz yok mesela veya işte ne bileyim çok önemli bir baharatı koymayı unutmuşsunuz. Nasıl yavan oluyorsa, ahlak da böyle arkadaşlar. İnsanlık da böyle. Yani e, bir insanın işte çok centilmen olması, çok cömert olması, e, günlük hayatta çok adab, muhaşerete riayet etmesi ama iş hayatında çok zalim olması, iç, e, kıyıcı olması böyle, insanlara çok kolay kıyması. E, onu ahlaklı yapar mı yani? Ahlaklı olmasına yeter mi günlük hayattaki o kibarlığı, o centilmenliği? Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'e tekrar tekrar bakmak ve onu da Kur'an'a bakarken arkadaşlar yapmamız gereken çok önemli bir şey var atladığımız çoğumuz atlıyoruz yani e, kelli felli e, yazarlar bile kelli felli hocalarımız bile bazen bunu yapıyorlar e, ancak hani ya hocam tamam da hani bu peki bu ayete ne diyeceksiniz diyesi geliyor insanın. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar seçerek alıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Yani kendimizin bir görüşümüz var. Bir dünya görüşümüz var. Veya bir konuda bir fikre varmışız. Bir karara varmışız. O kararı destekleyen ayet ve hadisleri alıyoruz. O karara biraz da ters düşen ya da biraz da sorgulamamız gereken bir ayet varsa ya da bir işaret varsa Kur'an-ı sanki öyle veya bir kavram varsa sanki öyle bir şey yokmuş gibi davranabiliyoruz. Benim arcizane kendimi kendim için hayal ettiğim ve hep olmak istediğim ve hep gayret ettiğim öyle diyelim bakış açısı ise arkadaşlar aklımı kalbimi bütün Varlığımı, yani bağırımı Kur'an-ı Kerim'e arkadaşlar hiçbir ön kabulsüz, hiçbir şartsız açabilmektir. Yani hiçbir şart koşmadan, hiçbir ön kabule e, ve hiçbir kompleks duymadan, hiçbir rahatsızlık duymadan, oradaki bir ifadeden, oradaki bir kavramdan, oradaki bir kuraldan e, elbette uygulamakta aynı kolaylığı yaşamıyoruz. Yani zorlanıyoruz bazen, o başka bir şey yani uygularken tatbik edeceğimiz zaman zorlandığımızda yardım isteriz Allah Teala'dan eksik bıraktığımızda ona sığınırız ama en azından bari ilk başta kendi Kur'an'ı açtık okuyoruz daha yani bari okurken tamamen açalım yani zihnimizi, kalbimizi ve hayatımızı Kur'an'a tamamen açalım sonra eksik kalanlar için Allah'ın yardımını isteyelim işte bu bölüm bize bu top yani bir müminin ee, bütün açılardan, bütün yönleriyle ahlakının nasıl olacağının anlatıldığı bir bölüm. Şimdi girişteki iki ayeti hızlıca okumaya çalışalım ve konuyla ilgisine bakalım ne diyecek İlmallah Hamdi Hazır. Ee, bölüm şöyle başlıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi ceale fissemâi burucan ve ceale fîhâ siracan ve kameran munîrâ. Tebareke... E... Mubarektir, ne yücedir anlamında bir övgü ifadesi, ne yücedir o ki, bakın burada e, bir isim verilmedi, bir bir var birinden bahsediliyor ama kim olduğu söylenmiyor. Tebarrük ne yücedir o varlık ki o ki, Caalef isema ibrujen, gökte burçlar yaptı, semada burçlar yaptı ve Caalefihâ sirâcen ve içlerinde bir kandil yaptı ve kameram munira ve nurlu da bir ay yaptı. Yani gökteki yıldız kümelerinden, burçlardan, e, efendim güneş ve aydan bahsediyor ve bunları yaratanın, bunları yapanın, bunların ustasının, yaratıcısının ne kadar yüce, ne kadar mübarek, ne kadar ulu olduğunu bize hatırlatıyor. Elm Allah'ım diyor. Şimdi arkadaşlar tabii e, bilhassa böyle yaratılışın düzeni işte gökler, yer, e, dağlar, denizler e, vesaire yani Kur'an'ın e, daha ziyade kainatın işleyişine dair e, ayetlerini elbette e, en son bu konulardaki en son bilimsel açıklamaları dikkate alarak onlara illa uyarak değil ama onları dikkate alarak yapmak lazım. O açıklamaları böyle e, izah etmeye çalışmak lazım. E, bu yüzden de Kur'an tefsirinin hani e, eskiden 50 yılda bir, bir derdik şimdi neredeyse 10 yılda bir e, güncellenmesi lazım. Çünkü işte burçlar ne demek gerçekten burada ne kastediliyor? E, efendim güneşin bir kandil olması, ayın ise nurlanmış olması... Ee, mesela güneşten ışığını aldığına dair bir burada bir işaret var mı? Ama bunu biz şimdi söylüyoruz. Hani Kur'an indiğinde insanlar bunu biliyorlar mıydı? Dolayısıyla bilgi yani kainatın işleyişine dair bilgimiz arttıkça Kur'an-ı Kerim'deki bilhassa bu yaratılışla ilgili ayetleri e, o bilgiler ışığında, o bilgilere uyarak değil. Bakın tekrar ediyorum. Çünkü o bilgiler yarın değişebilir. Efendim ama o bilgileri dikkate alarak bu ayetleri tekrar tekrar tefsir etmek lazım. Şimdi Elmalı Hamdiyazır'ın tefsirinin aşağı yukarı günümüzden 90-100 sene önce yazıldığını e, hatırlayalım. Ve buradaki tefsirini yine de biz e, okuyalım. Bakalım o nasıl açıklamış. Burç esasen yüksek köşk demektir. Kelime anlamı budur. Semada her cümle-i kevkebiyyeye yani bir teşekkülü mahsus arz eden yıldız takımlarından her birine burç veya suret ıtlak edilmiş ve kelimenin hakiki şayası bu olmuştur. Yani aslında lügat anlamı yüksek köşk demekken e, Kura, gökteki yıldız kümelerine burç denmiş ve artık burç dendiğinde yaygın olan anlamı bu olmuş. Arz haritasında yani yeryüzü haritasında şehirler ve şehir haritasında mebani aliye yüksek binalar nasılsa önemli binalar, merkezi binalar nasılsa sema haritasında da burçlar öyle gibidir. Bize semadaki yıldızların birer zümre halinde ahsi mevki etmiş olduklarını gösterir. Yani nasıl ki yeryüzünün bir haritasını çıkarıyoruz, şehirleri, şehirlerdeki önemli binaları gösteriyoruz. İşte yeryüzü haritası gibidir. Gökteki burçların haritası, yıldız kümelerinin haritası aynen yeryüzünde nasıl bazı yerler boş yerleşme açık değil ama bazı yerlerde daha fazla şehirler sık sık işte gökteki yıldızlar da böyle yerleşmişler gökyüzüne. Gerçi bunların hakiki vaziyetleriyle hudutlarını buradan ölçüp takdir edemeyiz. Ama mesela bu büyük ölçüde ölçülüyor artık değil mi? Gene de e, ulaşamadığımız çok fazla bilgi olsa da epey bir mesafe kat edildi. Lakin la ekal en azından manzaralarıyla tenevvür edebiliyoruz. Yani onlara bakarak aydınlanıyoruz, nurlanıyoruz, istifade ediyoruz ışıklarından. Ve bu suretle hakikatleri ve adetleri tam malumumuz olmadığından... Tenkir ile yani nekra gelerek burucen buyurulmuştur. Neden? Çünkü e, el buruc olsaydı biz onu mahiyetini kavrayabiliyor olacaktık. Bizim ma e, burçların mahiyetini Bu burçları ama sakın arkadaşlar şu günlük hayattaki ne burcundansın işte o burçtansan karakterin şu falan oraya sakın yorumlamayın. Şu anda gerçekten astronomik olarak yıldız kümelerinden bahsediyor Elmalı Hamdi Hazır. E, nekra gelmiştir çünkü biz onların mahiyetini o yıldız kümelerinin mahiyetini tam olarak bilemeyeceğimiz için kevakibin mütalası için kevakip yıldızlar demek yıldızların değerlendirilmesi anlaşılması için burç taksimatı pek eski zamandan beri nazar itibarı alınmış hatta İdris aleyhisselama kadar nispet edilmiştir batlamyus 21'i şimalde 15'i cenupta cenup güney demek 12'si vasatta Muaddilün Nehar etrafında Şems'in bir, bir sene zarfında kat eder göründüğü mahrekinin bulunduğu noktada olmak üzere mecmu 48 burç saymıştı. Şimdi Batlamyüz teorisinden bahsediyor. 21'i Şimal'de yani yıldız kümeleri, kaç tane yıldız kümesi varmış Batlamyüz teorisinde. 21'i Şimal'de kuzeyde 15'i Cenub'da güney oluyor. 12'si Vasat'ta Muaddilun Nehar etrafına. Muaddilun Nehar arkadaşlar yılda iki defa gerçekleşen gece ve gündüzün eşit olması durumunda Ekinoks çizgisi denen Tam o dünyanın hani aydınlık ve karanlık taraflarını gösteren çizgi vardır. Uçaklarda giderken görürsünüz hani böyle uzun mesafede o böyle giderek değişir. İşte o çizginin kutuplardan geçtiği yani dünyanın bir yarısının aydınlık yarısının karanlık olduğu günlerde senede iki defa güneşin kat eder göründüğü yörüngesinin bulunduğu noktada olmak üzere toplam yani burada ne kadar varmış 12'si, 12'si buradaymış toplam 48 burç saymış batlanmış. Bu 48 burç 1029 Kevkev'den, kevkepten ibaret olup, burç çünkü yıldız kümesi demekti. 48 burçta 1029 tane de yıldız sayılmış. 361'i Şimal burçlarında, 318'i Cenuk burçlarında, 350'si de Mıntıkaul burç denilen orta mıntıkadadır. E, tabii bunlar tekrar ediyorum arkadaşlar çok eski bilgiler. Bu muntıkayı burç üzerindeki 12 burç bir sene zarfında adeta Şems'in birbirini mütakip uğradığı haneler gibi mülahaza olunur. Amerika'nın keşfinden sonra burçların adedi 117'ye kadar çıkarılmış olmakla beraber 12 burç yine aynıdır. mamafi ma, ma fi, bu 12 burç itibaridir. Yani varsayımsaldır arkadaşlar varsayımsaldır. Alemi katı olmak üzere e, alemi... Katı olmak üzere farz olunan malum altı dairenin fezayı kesmiş gibi görünen bilinen altı dairenin ile ikiye bölünmesiyle hasıl olan on iki kıtadan biri demektir. Yani gökyüzündeki e, farazi e, bölümlerden e, bahsediyor anladığım kadarıyla. Burç bu manaca telakki olunacak olursa bu 12'ye munhasır olur. Heyet kitaplarında yani astronomi kitaplarında Burç bu 12, bu 12 hakkında ıslah olmuş. Diğerlerine Burç denilmeyip suret tabir edilmiştir. Burada Burç derken tekrar ediyorum yıldız kümelerinden bahsediyoruz. Bundan dolayı müfessirinin çoğu seyyaratın menazili gibi seyyarat gezegenler, Onların menzilleri gibi itibar olunan bu 12 burcu söylemişlerdir. Fakat lugat noktayı nazarından ayette bu tahsise karine yoktur. Yani ayetteki burç gerçekten gezegenlerden mi bahsediyor ya da işte hangisinden bahsediyor böyle bir karine yok. Bunun tahsis yani bu bu ayette geçen burç ifadesinin ee, tahsis edilmesi için şudur denmesi için bir karine yok. Ayetin zahiri meçhul olan burucun yaratılan, yani Allah tarafından yaratılan burçların itibari değil, varsayımsal değil, şems kamer gibi hakiki olmasıdır. Ayetin zahirinden biz bunu anlıyoruz. Gerçekten güneş nasıl varsa, yıldızlar, e, ay nasıl varsa bu yıldız kümelerinin de o şekilde mec'ul, yani ceale dedi ya, e, Allah Teala yaptı, kıldı gökte e, bir e, efendim, e, burçlar, burçlar ee, ve bir kandil, güneş yani ve aydınlık bir ay yaptı Allah dediğinde. Güneş ve ay nasıl gerçekte var olan iki varlıksa, iki mahluksa burçların da hakeza böyle olduğunu, böyle bir gerçek varlıkları olduğunu itibari olmadıklarını anlıyoruz. Ve ceale fiha, e, ayet devam ediyor. Semaya raci buradaki ha, yani o semada, o gökte demek. Siracan. Bir sıraç yaptı. Sıraç şavk veren şey, şevk değil, şavk, şavk veren şey arkadaşlar. E, şavk ışık demek, aydınlık demek. Kandil, lambaki, murat güneştir. Bazı kıraatlerde sinin ve cımın ile cemi olarak e, surucen okunmuştur. Bu kandiller ise güneşten mada büyük yıldızlara da şamildir. Eğer çoğun al alacak olursak ve kameram Munira, yani siracın aydınlık veren ışık kaynağının güneş olduğunu söyledik ve kameram Munira, kameri Munir, yani mahitaban aydın ay, aydınlık bir ay yaptı. Üç güne kadar hilal, ondan sonra kamer tesmiye olunur. Munir, nurlu veya nurlandıran. Görülüyor ki Rahman Teala'nın rahmetinin feyzü bereketi gösterilirken sema burçlarıyla tasvir edilmiş ve içine bir sirac bir de Kamer-i Munir konulmuştur. Yani burada Allah Teala'nın kudretini, Allah rahmetini bilhassa görüyoruz. Efendim, anlatıyor Rabbimiz. Onu anlatırken de yani şöyle diyelim, mesela birisine nasıl diyelim, bir iyiliği anlatıyorsunuz veya işte bir verdiğiniz bir konuda verdiğiniz emeği. Anlatıyorsunuz, Buna da ayrıca değinelim. Bazıları hiç anlatılmaması gerektiğini düşünür. Ben Kur'an-ı Kerim'e baktığımda öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Rabbimiz bize sürekli verdiği nimetleri, ikramları hatırlatıyor. Başa kalkmak başka bir şey arkadaşlar. Yapılanın farkında olmak başka bir şey. Yapılanın farkında olmak size yapılanın ve sizin yaptıklarınızın, sizin yaptıklarınızın farkında olmanız da eğer başa kalkmıyorsanız bir üstünlük vesilesi yapmıyorsanız ben e, ruh sağlığımız açısından kendimize yönelik vicdanımız açısından önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. E, Kendimizi çok fazla suçlama eğilimindeyiz bazılarımız. Bazılarımız hiç kabahat samur kürk olsa üstüne almıyor. Yani maşallah çok rahat bir e, vicdanları var. Çok rahat uyuyor olmadılar Ama bazılarımız da yani neredeyse dünyanın öbür ucundaki aksamalardan bile kendini sorumlu tutuyor. Bu da tabii yetiştirilme tarzımızla alakalı bir problem. Dolayısıyla hani yapıp ettiklerimizi yani biz işte diyelim ki e, yani şu yemeğe özen gösterdik işte malzemesini güzel kullandık Şar tarifine riayet ettik şartlarına riayet ettik ama olmadı yani ne oldu çünkü tam fırındayken mesela elektrikler kesildi yani şimdi burada kendimizi suçlamanın bir anlamı yok çünkü bak ne dedim sayıyorum malzemesini güzel kullandık tarifine riayet ettik özen gösterdik bakın ne yapmış oluyorum yaptıklarımı saymış oluyorum Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, onu gene başka bir vesileyle uzun uzun konuşuruz. Rabbimiz de bize ikramlarını anlatırken şimdi nereden başladı? E, gökteki yıldız kümelerinden, güneşten ve aydan bahsetti. Gayet sade görünen fakat bütün manzarayı alemi ihtiva eden bu parlak ifade de çok bu parlak ifadede çok derin hakikatler müncelidir. Nedir şimdi bunlar? Burçların bize karşı manzaraları ne kadar nisbi olursa olsun, hakikatte ecramın, gök cisimlerinin takım takım muhtelif suretlerde birer manzume teşkil etmekte olduklarını gösterir. Ve bu suretle hududuna erilmez bir kudretin sunundaki azameti anlatır. Yani öyle bir şekilde yerleştirmiş ki, onları da göğe, göğe Allah Teala hani yaratmakla yetinmemiş. Aynen bunu dünyadaki bütün mahlukat için de söyleyebiliriz. Mesela Allah Teala işte gıdamızı yaratmakla yetinmiyor. Bize bir gıda temin etmekle, var etmekle yetinmiyor. Onu en güzel yani ekimi ayrı zevkli işte ilk bit, bittiği an topraktan çıktığı an ayrı zevkli yeşerdikleri ve böyle bir deniz gibi o e, buğdayın ben onu çok severim buğday tarlalarının yeşilken böyle rüzgarda o dalgalanmaları ayrı zevkli başakların sararması ayrı zevkli her aşaması yani e, her şey için düşünün bunu. Mesela bir insan yavrusu dünyaya geliyor arkadaşlar bakıyorum şimdi bizde de çok bebek var bu sıralar efendim yani zevkli olmasa nasıl bakarsınız arkadaşlar o kadar uzun süre o kadar uzun süre ve bu kadar anlaşamıyorsunuz yani anlatamıyor kendisini orada bir zevk var etmese allah Teala çekilecek şey mi yani e, hayattaki her şey böyle yani bizim bütün ihtiyaçlarımızı allah Teala bir estetiğe bürüyerek bir güzellik ona katarak, bir haz katarak ona bize lütfediyor. Aynı şekilde gökteki yerleşim de öyle. Yani göğe de baktığımızda, mesela bütün yıldızlar bir tarafa toplanmış, göğün öbür tarafı da kapkaranlık. Böyle görmüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani çok böyle bir örgü gibi, Örgü gibi hele e, e, karanlık gecelerde yani şey e, yeryüzünde çok ışık olmayan mesela köylerde yaylalarda falan bulutsuz gecelerde e, yıldızlara bir bakın arkadaşlar nasıl böyle bir ağ gibi gökyüzünü örmüşler efendim e, yerleştirmesinin de bir e, azamet, onun yaratışındaki bir azamet olduğunu söylüyor. Eğer bu ecramın maddeleri fezada tefrik edilmiş olmayıp da hepsi sırf tabii bir nesakta bırakılmış, hepsi bir cirm olarak toplanmış olsaydı, böyle dağıtılmamış da hepsi bir yere toplanmış olsaydı ne bu ecram ve buruç olur ne bu feyiz ve bereket bulunurdu. Tabii sadece biz şu anda Diğerine aklımız ermediği için o görüntüdeki estetiği söyledik. Arkadaşlar kim bilir o yıldızların konumlarının efendim uzaklıklarının o aldıkları şekillerin suret dedi ya efendim burçların yapısının kim bilir e, evrenin işleyişine nasıl bir katkısı var? Kezalik bu maddelerin eczai basitası, atomların arasındaki muvazenet ve nispet hiç değiştirilmemiş olsaydı, tabiatı asliyesine bırakılmış olsaydı, yine bu ecram ve buruç bulunmaz ve bu feyz-ü rahmet olmazdı. Sonra bütün maddeler ales seviye, aynı seviyede tefrik ve terkip edilmiş, hepsi müsavi ecrama ayrılmış olsaydı, yani hepsi eşit olsaydı bütün yeryüzündeki yaratılmışlar, bütün atomlar, bütün madde eşit olsaydı birbirine, böyle mütenevvi burçlar teşekkül etmez, çeşitli burçlar teşekkül etmez ve bu sirac ve kamer yani güneş ve ay temayüzü öne çıkması olmaz idi. Demek ki semadaki burucun o manazır muhtelifesi, o değişik değişik görüntüleri her şeyden evvel tabiatlar üzerinde hakim olan sani teala'nın, sani yaratan, yapan demek Cenab-ı Hakk'ın ismi yerine kullanıyor burada, bürhanı sanatıdır. Sanatındaki insanı, insan aklını aciz bırakan, hayran bırakan açık varlığının açık delilidir. Saniyen ikinci olarak yüksek köşkler, kandillerle heyet-i semada yüksek bir medinenin, bir medeniyetin manzarayı edilişini ifade edilmiş ve böyle yüksek bir manzarayı içtimaiyeye yükselmek hissi telkin olunmuştur. Yani orada bir medeniyet, orada bir düzen, bir intizam, orada bir e, seçkin bir konum, seçkin bir mevki e, hissi verilmiş insanoğluna. Ve insana oraya yükselme hissi telkin olunmuştur. Uzay çalışmalarına ayrılan e, enerjiyi düşünün. Şu anda tabii işin içinde sadece... İnsanın uzaya gitme arzusu, yıldızlara ulaşma arzusu yok. İşin içinde başka siyasi, ekonomik, e, efendim ne bileyim distopik bir takım hikayeler sebebiyle başka faktörler de var. Ama arkadaşlar ilk insanlardan itibaren insanlar yıldızlara gitmek istemişler, göğe ulaşmak istemişler. Ee, yani olumlu olumsuz, ee, kafiriyle müminiyle hepsi. Onun için buyruluyor ki, 62. ayette ve huvelle dijale leyle ve nehara khilfeten. Odur ki Allah, yani o teala, o tebaret, teala hazretleri. Odur ki, cale leyle ve nehara khilfeten. Gece ile gündüzü birbirine bir nevi halef kılan, yani birinde yapılamayanı diğerinde yapılmak için yerine koyan, geceyi ve gündüzü birbirine halife yapan, birbirinin arkasından getiriyor ama halife birinin adına iş yapmak demekte hatırlayın. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde gece ile gündüzün peş peşe gelmesi zikredilir ama burada hassaten hilfeten kelimesini çok güzel yorumlamış Elmalı Hamdi Yazır, tekrar okuyalım. O hem odur, odur o gece ile gündüzü birbirine bir nevi halef kılan, yani birinde yapılamayanı diğerinde yapılmak için yerine koyan Yahut birbirini takip ettirerek değiştirip duran odur, Allah Teala'dır. Bunu niçin yaptı? Bu kadar işte buruş, kamer, güneş, efendim gece gündüz bunların peş peşe gelmesi, birbirinin yerini tutması eksiklerini tamamlamak üzere. Bunu niçin yaptı? Limen erade en yedekera ev erade şukura. Tezekkür etmek veya şükreylemek isteyen için. Tezekkür, müzakere etmek, zikir etmek, hatırlamak, üzerinde düşünmek demek. Arkadaşlar şükurum, yani şükretmeyi biliyorsunuz. Yani aklını başına alıp eksiğini tamamlamak, ilmi veya ameli bir iş görmek isteyen kimseler için. Geceyle gündüz birbirinin yerine halef oldu. Yani sen bugün bir şey planlamıştın onu tamamlayamadın veya işte bir Allah korusun bir namazı kaçırdın ne yapacaksın onu yatmadan evvel akşamın daha sakin bir vaktinde kaza edeceksin veya çok yorgunsun erkenden yattın gece dinlenmiş olarak kalkıp bir saat erken kalkıp efendim akşam eksik bıraktıklarını tamamlayacaksın bu okuman gereken bir kitap olabilir hazırlaman gereken bir ödev olabilir evinle ilgili bir işin olabilir ya da ibadetlerindeki bir e eksiğin olabilir Çünkü düşünmeye ve vazife görmeye niyeti olmayan atıl kimseler için zamanın değişmesinde hiçbir mana yoktur onlar zamanı öldürmeye çalışırlar ama zamanı zamanın farkında olan zamanı kaçırmak istemeyen kişiler e akşamın oluşunu, Fark eder ve gün içinde bıraktıklarını, ihmal ettiklerini düşünür. Ve gece onu ertesi gün olmadan onu tamamlamaya çalışır. Bu arkadaşlar uzun uzun üzerinde durulması gereken bir şey ama geçelim. Çünkü çok dağıtmış oluyoruz o zaman. Bununla ilgili gerçi zamanı idare etmek, zamanı doğru kullanmakla ilgili konuşmalar var. Oldukça fazla var. Onları dinleyebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Kendiniz, kendi hayatınızla ilgili kendi yorumunuzu, kendi nasıl diyelim kendi hayat şartlarınıza uygun olan zamanı idare etme biçiminizi de geliştirebilirsiniz illa yani söylenenleri kopyalamak için zorlamayın hayatınızı çünkü hepimizin şartları farklı farklı yalnız şunu bilelim arkadaşlar çok önemli bir hayat felsefesi aslında bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıhhatini bilmiyorum sıhhat derecesini bir rivayet var Diyor ki Efendimiz Cenab-ı Hak sağ omuzumuzdaki meleği, sol omuzumuzdaki meleğe başkan tayin etmiştir. Yani sağ omuzdaki melek soldakinin başkanıdır. Ve kul bir iyilik yaptığı zaman sağ omuzdaki melek hemen açar ve o iyiliği yazar. Amel defterine. Bunlara kiramen katibin diyoruz biliyorsunuz. Kul bir hata yaptığı zaman, işte saydım demin birkaç hata, hata yaptığı zaman, Solumuzdaki hemen defteri açar yazmak için. Sağdaki der ki bekle, belki tevbe eder. Ve onu beş namaz vakti bekletir der. efendimiz Beş namaz vakti ne kadar arkadaşlar? Bir gün bir gece. Burada da gün ve gecenin birbirinin halifesi olması, yani birinde eksik bıraktığımızı öbüründe tamamlamak için bize fırsat verilmiş olmasına işaret var. Açıkça işaretlemeyelim açıkça o söyleniyor. Efendim bu hadis-i şerifi bana çağrıştırdı. Yani e, akıllı insan arkadaşlar zamanın geçişini e, takip eden, zamanı takip eden, farkında olan ve e, eksik bıraktığı şeyi bir sonrakinde telafi etmek için çok sarkıtmadan çok uzatmadan dolayısıyla arkadaşlar bir insan kazaya bıraktığı namazı biliyorsunuz onlara sahibi tertip, tertip deniyor üzerinden 5 namaz vakti geçmeden kaza etmişse adeta öyle bir söz veremem de adeta vaktinde kılınmış gibi olur. Ee, gene kazadır ama sakın buradan e, yalan yanlış yorumlar çıkarmayın yine kazadır ama böyle işte ben unuttum 20 sene namaz kılmadım şimdi 20 senelik namazı kaza edeceğim onun gibi değildir yani çünkü farkında namazı bıraktığının farkında, geciktirdiğinin farkında veya işte birisi bir e, yapması gereken insani bir görev var onu yapamamış farkında onu tamamlamak için bir an önce üzerinden 24 saat geçmeden onu tamamlamak istiyor. Bu da bize açıklarımızı kapatmak için çok güzel bir motivasyon oluyor. Tezekkür nedir? Bu asar-ı rahmet ve bürhan-ı sanatı düşünerek kendi noksanını ve sani hakimini kudret ve rahmaniyetini anlamak. Yani tezekkür, zikretmekten geliyor arkadaşlar. Müzakere etmek, değerlendirmek. Yani üzerinde düşünerek değerlendirmek demek. Ee, tekrar ediyoruz. asar rahmet ve burhan sanatı düşünerek. Yani bunları kim yarattı? Bu yıldızları kim yarattı? Bu düzeni kim kurdu? Nasıl işliyor bu düzen? Hani bunun sahibi kim? Ve onunla benim ilişkim ne? Bunu düşünerek kendi noksanını ve sani hakimini, Yaratan, hikmet sahibi, yaratıcısını kudret, onun kudret ve rahmaniyetini anlamak üzere tezekkür etmek için gece ve gündüzü ee, Cenab-ı Hak böyle yani tezekkür etmek isteyenler için, limen erade en yebek yara demişti ya, tezekkür etmek isteyenler için gece ve gündüzü birbirinin yerine koydu. Yani gündüz çok meşgela, meşgelen varsa bunları düşünemeyecek, çoluk çocuk, yeme içme bütün her şey sana bakıyorsa, akşam yatmadan önce 10 dakika düşün. Orayı telafi et yani. Düşünmeden, tezekkür etmeden geçmesin 24 saat. Şükür nedir? Ev erade şükura. O Rahman'a ubudiyet vazifesini ifa eylemektir. Rahman'a ubudiyet kulluk vazifesini ifa eylemektir. Yani arkadaşlar şükür konusu e, çok e, aslında bilinir ama biraz böyle e, çok herhalde işimize mi gelmiyor ya da bilemiyorum e, zorlanıyor muyuz? Biraz böyle... E, İhmal ettiğimiz bir konudur arkadaşlar. وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٍ buyuruyor Rabbimiz. Benim kullarımdan şükredenler çok azdır buyuruyor. Bunun sebebini müfessirler, özellikle sufiler şöyle yorumluyorlar. Şükür bize ulaşan nimete yapıldığı için yani çok şükür bakın anlatabiliyorum, konuşabiliyorum, anlatabiliyorum. Yani benim elimde olan, bana ulaşmış, bana verilmiş olan bir nimete yapılır şükür. Ee, i̇nsan da gözünü ulaştığına değil, hep ulaşmak istediğine diktiği için aklına e, elindekiler gelmez. Kendisine verilmiş olan nimetler gelmez. O yüzden de şükretmeyi de beceremez derler. Bu sebeple Rabbimiz ne buyuruyor? Ve emma bini'mete rabbike fehaddit. Rabbinin nimetlerini çok anlat, çok konuş buyuruyor. Arkadaşlar size verilen nimetleri çok anlatın. Çok konuşun. Her şeyde, her şeyde. Yani bakın bir masa verilmiş. İşte bazen ben de dinliyorum böyle canlı yayın yapan arkadaşlarımızı ne bileyim işte mesela şu anda aklıma geleni söyleyeyim telefonu aşağıya koyuyorlar Kendileri de böyle telefona doğru bakarken hani hiç gözlerini göremiyoruz bize bakmıyorlar çünkü hani onu yükseltecek bir şey verilmiş olması efendim ne bileyim önünüzde kitabınız var işte o kitapta bir kelimeyi bilemediğinizde yarım saat önce oturdum acaba bilmediğim bir kelime var mı diye hemen açık ulaşıp internetten şu nedir diye yazabiliyorsunuz eskiden kütüphaneye gidip sözlüğü çıkarmamız ve onu buraya taşımamız gerekiyordu e, sayfaları karıştırmamız gerekiyordu. Onun da zevki ayrıdır. Ayrıca onu da belirtmiş olayım ama yani şu anda yaptığımız işle bile ilgili sayısız nimete gark olmuş durumdayız arkadaşlar. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yani benim şurada size önünüze huzurunuza geçip Elmanlı Hamdi Yazır'ın şu tefsirini okuyabilmem için arkadaşlar anlatabilmem için benim çocukluğumdan itibaren, sizin çocukluğunuzdan itibaren hangi şartların bir araya gelmiş olması lazım ki biz şu anda burada buluştuk ve bunu yapabiliyoruz, bu işi yapabiliyoruz. Bir düşünün yani. Onun için e, daima verilmiş olan nimetlere odaklanmak, hem kendimizi iyi hissetmek hem de bugün e, insanların çokça maruz kaldığı Rabbine küsmemek için. Yani Allah Teala'nın arkadaşlar e, bize, bize bazen vermez Allah çünkü manidir. Mani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisidir. Onun vermemesi de lütuftur. Onu da söyleyeyim. Ayrıca bir içinde lütuf barınır. Ama e, arkadaşlar mani olduklarıyla e, verdiklerini kıyaslayın Allah aşkına. Yani sizin istedip de olmayan şeylerinizle bugüne kadar size verilmiş olanları hatta veri, zaten peşin peşin verilmiş olduğu için sizin verildiğinin farkında bile varmadığınız şeyleri bir düşünün. İşte şükür böyle bizim ruhumuzu iyileştiren Rabbimize olan nasıl diyelim şükran hislerimizi artıran zaten aynı şey efendim bağlılığımızı artıran ona küsmemizi engelleyen imanımızı kurtaran bu anlamda imanımızı kurtaran çok güzel bir ahlaktır şükür ahlakı şimdi geldik arkadaşlar Bahsettiğim bölüme. Diyor ki bakın çok güzel bağlıyor. Girişle burayı nasıl bağladı Elmanlı Hamdi Hazır. Şükür o Rahmana ubudiyet vazifesini ifa eylemektir. Şimdi bunu tavzih için vav-ı istinaf ile yani bir başlangıç vav getirilerek buyruluyor ki. Tavzih ne? Arkadaşlar vuzaha kavuşturmak, açıklığa kavuşturmak, detaylı bir şekilde açıklamak. Yani... Ee, ayet nasıl bitti? Limen erade en bir önceki ayet, 62. ayet. Limen erade en ev erade şukura. Kim Rabbini zikretmek ya da şükretmek istiyorsa, bunu isteyen için geceyi ve gündüzü birbirinin açığını kapatmak üzere peş peşe getirdi Allah Teala. Şukura ile bitti ve ibadurrahman Rahman diye başladı bir sonraki ayet. İşte o şükürün nasıl yerine getirileceğinin detaylı. Bilgisi veriliyor diyor Elmalı Hamdi Ben de bir e, acizane, e, kendi çapımda bir izahda bulunayım. Yani bu bölüme niye gökteki yıldızları, güneşi, ayı, geceyi, gündüzü anlatarak başladı Allah Teala. E, aşağıda anlatılacak olanlar, e, anlatması kolay, yaşaması e, biraz gayret isteyen, Arkadaşlar biraz disiplin isteyen Biraz fedakarlık isteyen Çok yüksek ahlak örnekleri Bize anlatılacak Bunu başaran insanların Gökteki yıldızlar gibi olduğunu düşünüyorum Onun için gökteki yıldızlardan Başladığını düşünüyorum Rabbimin Allah Teala Ne bizi yıldızsız bıraksın Ne de bize bakanlara Bizi kapkaranlık kılsın Arkadaşlar Hem Güzel örneklere ihtiyacımız var. Hem de bizi örnek alanlara güzel örnek olmaya e, olmak zorundayız. Yani ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla yıldızsız olmak, güneşsiz, aysız olmak çok büyük bir mahrumiyettir bu anlamda. Bu bakımdan yani işte hayatınızdan hadisleri çıkararak, Efendimizin siyerini, siyretini çıkararak geçmiş büyük e, kendisini Onların çabaları olmasa sizin bugün İslam'dan bile haberiniz olmayacak olan o ulemanın öncülüklerini, onların rehberliklerini yok sayarak, onları efendim küçümseyerek, önemsizleştirerek kendimizi yıldızlardan mahrum bıraktığımızı, güneşten, aydan mahrum bıraktığımızı bilelim. Ve geçelim biz İbadur Rahman nasıl olurmuş? Burada biraz atlaya atlaya gittiği için ayetin metnini şöyle açayım. Hep önümde hazır bulunsun. Ve ibadurrahman, o Rahman'ın kulları yani zikir ve şükrünü bilerek yalnız o Rahman'a kulluk eden o bahtiyarlar diye başladı. Şimdi biraz Arapça bilenler, Arapça'da isim cümlesinin basitçe müpteda ve haberden oluştuğunu bilirler. Müpteda, özne. Haber yüklemdir. Yani bu cümleden ne bekliyoruz biz? Rahmanın kulları şöyledir. Şöyledir diye bir haber, bir bilgi vermesi bekliyoruz. Bir yüklem bekliyoruz. İşte arkadaşlar bu müptedanın haberi ta surenin sonuna doğru, ahirine doğru gelecek olan Ulaike yüczevnel hurfete ayeti. Yani 75. ayet arkadaşlar. 63. ayette müpteda başlıyor. Özel ondan sonra sürekli o mübtedanın sıfatları sayılıyor. Rahman'ın kulları şöyle olurlarsa, böyle olurlarsa, böyle olurlarsa, böyle olurlarsa sayıyor, sayıyor sayıyor. 75. ayette ulaike işte o Rahman'ın kulları var ya. Yücze vnel gurfete bima saberu ve yulakquna fiha tahiyyeten ve selam. Onlar diyor, efendim, e, sabırlarına mukabil Cennet şehnişini ile mükafatlandıracak, mükafatlanacaklar ve orada sağlık ve selam ile karşılanacaklar. Yani nereye varacak bunların yeri, cennetteki yüksek makamlara ve cennette büyük bir e, hoş bir karşılamayla e, karşılamaya e, karşılanacaklar bunlar. Cümlenin haberi bu olmuş oluyor. Arada da mesajlar geliyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Evet. E, görmeyelim onları elledine <gülüyor> şimdi ve ibadur rahman milledine <alladid breed> arkadaşlar kendinden önceki ismi açıklar yani rahmanın kulları şunlardır iki nokta üst üste yemşüyne alal ardı <yel> hevnen arz üzerinde mülayim yürürler <gülüyor> bunu <gülüyor> Sosyal medyanın <gülüyor> girişine asmamız lazım arkadaşlar. Ee, yani diyelim ki tam telefonunuzun tuşuna basıyorsunuz, işte Instagram'a gireceksiniz, Twitter'a gireceksiniz, WhatsApp'a gireceksiniz, bu ayet çıkmalı Burada yem şu ardı hevne, burada mülayim yürü, mülayim yürü. Çünkü burası da bir dünya arkadaşlar, adı üzerinde sanal dünya. Yeryüzündekini söyleyelim biz. Nedir bu mülayim yürümek arkadaşlar? Burada ibadur Rahman her biri bir zümreyi andıran sekiz sıfatla tavsif olunuyor. Birinci sıfat bu. Sekiz sıfatla tavsif olunarak İslam ahlak ve medeniyetinin mefkûresinin bir fezlekesi yapılmıştır. Bir özeti çıkarılmıştır. Yani i̇bad Rahman'dan itibaren... Rahman'ın kullarının sekiz tane özelliği zikredilerek e, yeryüzünde merhamet medeniyetini, Rahman isminin tecellisi olacak merhamet medeniyetini kuracak olanların vasıflarının şunlar olması gerektiği zikredilmiş oluyor. Evvelkisi umumiyetle siretlerini gösteriyor. Yani bir numaralı özellikleri gidişatları. Gidişatları mülayim, yumuşak yani. Onlara baktığınızda yumuşaklık görüyorsunuz. Merhamet görüyorsunuz. Böyle küfürlü, hemen parlamaya hazır, insanların kendisinden çekindiği kaba saba değiller. Yani Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki evvela gidişleri, arz üzerinde yürüyüşleri ve tarzı hareketleri, tarzı hareket ilişkiler demek, insanlarla ilişkileri Arkadaşlar, mülayimâ nedir? Cebbarâne, mağrurane, kibirli, saygısız, kaba ve haşin değil. Cebbar, zorba, yani Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak her istediğini yaptıran anlamı var. Bir de kırıkları onaran anlamı var. O Rabbimiz için tabii çok olumlu bir sıfat. Ama kullar için cebbar, arkadaşlar güç kullanan, zorba demek. Cebbarâne, mağrurane. Kibirli, gururlu, kibirli, burada ama olumlu gururdan bahsetmiyor, olumsuz gururdan bahsediyor. Hep bunları söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Saygısız, kaba ve haşin değil. Sekinet ve vakar ile. Sekinet ne arkadaşlar? Sekinet, huzur demek. Yani üzerine huzur inmiş. Bir tartışma sırasında bile sakince fikrini beyan ediyor herkesi sakinliğe davet ediyor. Onu gördüğünüz an yani bu, bu sakın uyuşuklukla karıştırmayın arkadaşlar. Sakin olabilmek çok büyük bir efor ister. Sakın sakinleri uyuşuk zannetmeyin. Uyuşuk var, uyuşuk başka bir şey. Onun hayat enerjisi kalmamış. Dünya yıkılsa umrunda değil. Burada ise bu insanlar yani Übâdûr Rahman hayatın tam ortasındalar. Son derece aktifler. Yüksek sorumluluk sahibi insanlar ama öfkeli değiller. Taşkın değiller. Kontrolsüz değiller. Çok büyük bir güç. Çok büyük bir efor sarf ediyorlar. Ee, huzur buluyorsunuz. Onlarla konuşurken farkına varmadan siz de sakinleşiyorsunuz. Vakar var. Arkadaşlar vakar ağır başlık. yani Ama nasıl saygı uyandıran bir ağır başlık. Onları gördüğünüzde saygı Kendiliğinizden saygı uyanıyor, uyanıyor ile İle mütevaziane, alçak gönüllüce, edibane, çok edeplice, nazik, nazik ve yumuşak yürürler. Bu yürümeyi ama sadece yürüyüş yolda yürüme diye düşünmeyin işte. Gidişat yani. Bütün hayattaki gidişatları böyledir etraflarını iz etmezler. Siz etmek, tedirgin etmek, bunaltmak ya işte o geldi ne yapacağız? İşte kalkalım mı kalkmayalım mı? İşte ne yapalım? Aman susalım, işte dikkatli konuşalım falan. İnsanlar onların varlığından tedirgin olmazlar. Eza vermez. Sendeler gibi gitmez. Yani sağa sola çarpmaz böyle omuz atar ya bazı insanlar yürürken. Hesaplı, saygılı, tavrı merhametle, tavrı merhametle, merhamet tavrıyla emniyet-ü asayiş neşrederek giderler. Böyle çevrelerine güven yayarlar, huzur yayarlar. Girdikleri ortama huzur girer. Var mı böyle tanıdıklarınız arkadaşlar? Çok şanslısınız. Bakın gene şeytan bize bir oyun oynadı. Hem de benim elimde. Var mı tanıdıklarınız diye sormayacağız. Ne soracağız? Ne soracağız? Böyle miyiz? Biz böyle miyiz? diye soracağız. E, tanıdık aramayı bırakacağız. Hele benim yaşımdakiler. İnsanlar bize bakarak, yani 50 yaşın üstündekiler, 45 yaşın üstündekiler, çevrenizdekiler size bakarak bu örnekleri görecek. Ya. Ve e, şimdi bunları da şöyle zannetmeyin. Yani bunlar böyle hayatlarında hiç sorun yaşamamışlar, yaşamıyorlar. Dolayısıyla da böyle sakin sakin yaşıyorlar zannetmeyin ve ida خالد بهمول جاهيلونه, cahiller yani kendini bilmezler, edepsiz guruh, laf attığı vakit kendilerine alu selama selam derler. Selametle neticelenecek söz söylerler. Yoksa her seferinde mesela size laf atıyorlar selam deyin anlamında değil. Selametle neticelenecek söz söylerler. Yahut selametle giderler, onlara çatmaya tenezzül etmezler, tahammül ederler. Yani onlara tahammül ederler, tenezzül etmezler. Burada da arkadaşlar acizane kanaatim her seferinde tek bir tarzda değil. Ama her seferinde selametle sonuçlanacak tarzda davranırlar diye anlıyorum ben burayı. Yani her seferinde susmak selamet getirmeyebilir. Başınızı kurtarırsınız ama başkalarının zulmüne mesela seyirci kalmanız söz konusu olabilir. Konuşsalar bile, konuştuklarında bile çok sükunetle, çok ağır başlılıkla konuşurlar. Bazen arkadaşlar bir film sahnesinde böyle bir an yani ne bileyim bir dakika bile sürmeyen belki bir an görüyorum. Yani etrafına sükunet ve sekinet yayan bir insan, bir film sahnesine o sahneyi koparıp böyle gözümün önüne yapıştırmak istiyorum. Hep o sahnedeki insanı, oradaki o davranışını hatırlamak istiyorum. Çevrenizde bu örnekleri çoğaltmak hepimizin görevi tekrar etmiş olayım. İkinci özellikleri arkadaşlar, şimdi tabi bu birinci özellik üzerine bir saat daha konuşulur. Kıyamıyorum da bırakıp geçmeye ötekilere biraz daha sanki bir şeyler söylesem iyi olacak gibi hissediyorum. Bunların içinde fırtınalar kopuyor olabilir. Yani bunları dediğim gibi bu insanları arkadaşlar böyle tuzu kuru, efendim hayatlarında hiçbir sıkıntıyla karşılaşmamış. Dolayısıyla böyle hep sekine, hep böyle muhallebi gibi yani insanlar. Jöle gibi demişti birisi babaannesini tarif ederken. Benim babaannem jöle gibi demişti. Öyle jöle gibi insanlar diye öyle yaşamışlar hep. Onlara böyle hep prenses, prens muamelesi yapılmış falan zannetmeyin. Mesela ben tam tersini düşünüyorum. Bazen bu sekinete ulaşmak için çok badirelerden geçmiş olmanız da gerekebilir. Böylece gerçekte ne zaman hani öfkelenmek gerektiğini bilirsiniz de öfkenizi öyle sudan sebeplerle harcamay harcamazsınız. Çok bunlar üzerinde çok konuşulabilir, çok durulabilir. Siz bunun üzerinde benim durduğumdan daha fazla durun arkadaşlar. İkinci özellik, belki de bakın bu ikincisi birincisini besliyor şimdi. Bakın birincisi insan ilişkileriyle ilgiliydi değil mi? Tam bugün modernlerin de duymak istediği ahlakla ilgiliydi. Hemen arkasından ne geldi bakın? وَالَّذ۪ينَ Rabbihim لِرَبِّهِمْ ve kıyama. Onlar ki Rablerine sacidin ve kaimin olarak gecelerler. Yani gece sabaha kadar secdede ve kıyamda geçirirler. Gece hanelerine, yataklarına çekildikleri vakit siyretleri bu olur. Gündüz toplumun içinde çok mülayim, gece kaim, gece kaim, gündüz mülayim olurlar. Rablerine halisane namaz kılarlar, yatışları, kalkışları hep Allah için olur. Vellezîne <gülüyor> ne. Üçüncü özellikleri gerek namazlarının arkasında ve gerek sahip, sahir vakitlerde şöyle dua ederler. Çünkü namazdan bahsetti. Şimdi hemen duaya geçti. İster namazın arkasında olsun, ister sair vakitlerde olsun. Şöyle dua ederler. Rabbena sif anna idâbe cehennem. Ya Rabbena, defet bizlerden cehennem azabını. En çok yapmamız gereken dua budur arkadaşlar. Genelde biz yani biliyorum biz anneler bilhassa çoğunun bayanlar olduğunu düşünüyorum Kahirekseriyetinizin ee, Biz anneler hep böyle işte evladımız şu olsun evimiz şu olsun işte kazancımıza bereket hastalara şifa Hep böyle bir şeyler Yani bu hayata dair bir şeyler isteriz Halbuki aslolan arkadaşlar Cehennemlik olmayan bir insan olmaktır Cehennemlik olmayan Bir insan olarak biz Allah'ın huzuruna Vardığımızda dünyada çektiğimiz Sıkıntılar veya vardığımızda zaten öyle de daha buradayken daha buradayken bir insan cehennemden azat olmuşsa kendi bilmez tabii onu da hayatı cennete döner zaten. Daha buradayken bakış açısı cennet gibidir. Onunla konuşmak cennet bahçesinde e, sohbet etmek gibidir. Bunun için en büyük dua budur. Rabbim ve Cehennem azabı arkadaşlar şüphe bir cehennem azabıdır. Kalpteki imansızlık, nifak bir cehennem azabıdır. iki yüzlülük, işte bütün kötü ahlak, yalancılık, işte başkalarının kötülüğünü istemek, haset. Bunların kalpleri, iç dünyaları cehennem gibi kaynamaktadır arkadaşlar. Onun için Ya Rabbim bizden cehennem azabını uzaklaştır dediğimizde zımnen biz, Dünyadayken de bir cennet hayatı yaşamayı dilemiş oluyoruz aslında Rabbimizden. Yani cehennem azabından halas ilk em emelleridir. İlk emelleri. Yani şu iş şöyle olsun, bu iş böyle olsun değil. Ben cehennemlik olmayayım. İbadet ve içtihatlarına güvenmeyerek daima... Halasa dua ederler. E bu insanlar zaten işte kul hakkı yemiyor bak mülayim insanlar. İşte gece sabaha kadar ibadet ediyorlar. Bir de niye cehennemden kurtulmak istiyorlar? Çünkü asla bunlar amellerine ve ahlaklarına güvenmezler. İnne adâbehe kâne garama. Çünkü onun azabı bir garam olmuştur. Yani bir alacaklı gibi enseye binmiş bir belâ-i mübremdir çok açık yakamıza yapışmış bir beladır cehennem azabı. Onun için ya Rabb'im yani kendileri için en büyük tehdidi, en büyük tehlikeyi cehennem olarak görürler ve ondan kurtulmak isterler. İnşallah şu 10 gün hürmetine Rabbimiz şu anda burada bulunanları, onların sevdiklerini, efendim kime dua ediyorsak, hayır dua ediyorsak, onları Rabbimizin huzuruna kavuşan ahirbaamızı, dostlarımızı, akrabalarımızı cümlesini cehennemden azat etsin. İnneha <Sessizlik> sa'et mustaqarran ve muqama. Cehennem ne kötü müstekar, ne kötü makardır, makamdır. Mustaqarran ve maqama. Müstekar, makar demek. Yani karar kılınan yer. Mukam da ikamet, ikametgah demek. İkisi de durulan yer demek olduğuna göre farkları müşkildir. Yani aralarında ne fark var? Biraz burada bir Durmamız lazım diyor. Müstekar asilere mukam küffara nazaran denilmiş ise de bu mana cennette cereyan etmeyeceğinden müstekar ikametgah içindeki mevkiyi mahsus olarak mülahaza etmek daha muvafıktır. Ne demek istiyor? Mesela bir köy ikametgah ise falan köyde yerleşeyim ben diyoruz müstekar bir hanedir. Bir hane ikametgah ise bu hanede ikamet ediyorum dediğimizde müstakar ondaki bir oda gibidir. Dolayısıyla hasa et müstakarran ve mukâmane demektir. İçi dışı bütün muhiti fena demektir. İşte bundan Allah'a sığınırlar. O Rahman'ın has kulları. İnşallah devamını yani kalan beş vasfı ve neticede varacakları sonu. Efendim haftaya Allah nasip ederse görelim. Hepinize hayırlı iftarlar, Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak e, umduklarınıza nail etsin, korktuklarınızdan emin etsin. İnşallah e, anileriniz mamur olsun. Öyle diyelim.